Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâhi <Sessizlik> nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiru ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehdillellâhu fela mudille leh ve men yudlil fela Ve leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emme ba'd fe inne estehâl hadîse kitâbullâh ve hayral hedîhi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Zeberret kitabının şerhine, kitab edep, salıncakların koparılması başlığından devam ediyoruz. Rivayet, bin bir oldu? Rivayet Mücahit bin cebir Raymullah'tan. Ayşe radıyallahu anhâh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni salıncak üzerindeyken gördü, sonra benimle evlendi. Onun yanına sokulduğum zaman salıncakların kesilmesini emretti. Bu hadis Bukhar'ın şartına göredir. İbnül Medini Mücahit Rabin olan Ayşe Radyalana'dan işittiğini ispat etmiştir. Nitekim Bukhar ve Müslim Mücahit'in Ayşe Radyalana'dan rivayetlerini tahrir etmişlerdir. Bunların yerlerinden örnek olarak dipnotta zikrettim. Bu hadisi Temmam Fevaidin'de rivayet etmiştir. Hadisin metninde geçen Urcuha veya Meraci. Meracih, Urcuha'nın e, çoğulu veya Mercuha, Urcuha veya Mercuha derler. Bu Mercuha kelimesi bugün tahterevalli dediğimiz e, şeye de delalet ediyor. Yani Urcuha kelimesi tahterevalli hakkında da kullanılıyor, sallanan beşik hakkında da kullanılıyor, salıncak hakkında da kullanılıyor. Burada hangisi kastediliyor e, buna dair bir netlik söz konusu değil. Yine e, cümlenin sonunda geçen emara bir katil, meraci Yani e, kata'a kesmek ve koparmak, parçalamak bu manyalara gelir. Dolayısıyla tahterevalinin kesilmesini veya salıncağın koparılmasını emretmiş oluyor bu durumda. E, bundan dolayı hem tahterevaliden hem salıncaktan sakınmak gerekir. Ama bu haram mıdır? Yani bunun haram olduğunu söyleyemeyiz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kesilmesini emrediyor. Belki kerahatten dolayı, belki başka bir sebepten dolayı doğrusu Allah bilir. Yani ihtiyat dolanı salıncak ve tahterevaliden sakınmaktır. Tahterevali hakkında bizden olmayanlar kitabında bu bölümde yani salıncaklarla ilgili bölümde ilgili rivayetleri aktardım. Seleften bazı kimseler bunun mecusilerin eğlencesi olması gerekçesiyle hoş görmemişlerdir. Tahterevalli diye tercüme ediliyor bu hadiste. Yine aynı kelime geçer, Urcuha kelimesi. Yani orada da salıncak da kastediliyor olabilir. Tahterevalli de kastediliyor olabilir. Yani bu kelime her ikisine de muhtemel. Yani buradaki yasaklığın illeti o zaman seleften gelen nakillere baktığımız zaman bunun mecusilerin bir eğlencesi olduğundan dolayı, eğlenme konusunda onlara benzemekten dolayı, bundan dolayı bir kerahat olduğu anlaşılıyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasağında böyle bir tasrih yok. Yani onun koparılmasını emrediyor. Başka da bir şey yok. Savaş oyunlarıyla raks etmek 1002'ne olur rivayet. Enes Radyalan dedi ki Habeşliler Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın önünde silahlarıyla oyun oynadılar ve bir şey söylüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorlar dedi. Dediler ki onlar Muhammed salih bir kuldur diyorlar. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu'l-Habbas Es-Serraj hadis-i Serraj'da İbn-i İbban, Zeyaül Mahdiz el Ahmet, Muhbil bin Hadi Cami-ü Said'de tarzı etmişlerdir. E, bu hadis bayram ve düğün günleri gibi günlerde e, silah oyunları oynamanın Cevazına, meşru olduğuna delalet ediyor. Nitekim e, Ayşe radıyallahu gelen rivayette Erfide oğulları Mescidi Nebevi'de kılıç kalkan oyununa benzer mızraklarıyla bir savaş oyunu yapıyorlardı. Ömer radıyallahu onları engellemek isteyince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bırak onları Ey Ömer bunlar Erfide oğullardır diyerek serbest bırakmalarını istiyor. Diğer bir rivayette işte mescidin kapısını açın. Yani insanlar görsünler, Yahudiler dinimizdeki genişliği <gülüyor> e, öğrensinler diyerek bu oyunu e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hoş görmüştür. Yani düğün ve bayram günlerinde e, ne yapılmalı? Yani bu konuda sünnette böyle örnekler var. Yani savaş oyunları, kılıç kalkan oyunu gibi şeyler bunlar caizdir. Neşit ve Ezgiler 1003 nol rivayet. Enes radıyallanten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki size ince gönüllü bir topluluk gelecektir. Sonra eşariler geldi. Aralarında Ebu Musa radıyallanten vardı. Reces söyleyip şöyle demeye başladılar. Yarın sevdiklerimizle buluşacağız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Bunu Ebu Cafer el-Huneyni, Musnadu Enes bin Malik'te, Ahmet bin Amr İbni Bişeybe Şeybe, İbni İbban Zeya'l-Makdisi, sünan Kubra'da Kübra'da Nesai, Ab bin Hümeyt, Hakim-ül Tirmizi, Emalis'inde ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani her türüyle Reces türü e, ve her türüyle e, bu tür şiirlerin, eğer içerisinde sakıncalı sözler yoksa, Bunların okunmasına, neşitler okunmasına cevaz vermiştir. Ve bu topluluğu övmüştür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine 1400 rivayet Enes bin Malik Radyalan'ten Bera bin Malik Radyalan yatanda uzanmış şiirden bazı beytiler söylüyordu. Onları şarkı gibi söylüyordu. Yani terennüm ederek, makamlarla, musiki makamlarıyla söylüyordu. Ona dedim ki Allah sana merhamet et. Allah sana ondan daha kalitesi olan Kur'an'ı vermiştir. Dedi ki, benim yatağımda öleceğimi mi düşünüyorsun? Hayır, vallahi Allah beni bundan mahrum etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber katrine iştirak ettiklerim dışında yüz kişi tek başıma öldürdüm. Bu eser Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmet bin Meni'nin müsnedinden naklayın. i̇bn Hacer, metal bilaliye de e, zikretmiştir. Ma'mer bin Rajd camiinde Abdülrezzak hakim, Taberani, Marifede Ebu Naim, hilyet Evliyada ve Tesbîtül İmâmede Ebu Naim rivayet etmişlerdir. Ee, yine bin beş nolu rivayette Abdullah Binez Zübeyir dedi ki, muacirlerden hiçbir kimse yoktur ki ezgi mırıldanlığını işitmiş olmayayım. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Mâmer camiinde veya Hâki rivayet etmişlerdir. Yani sahabelerin e, bir, bir takım bugün neşit dediğimiz e, şiirleri e, makamlı bir şekilde ezgi şeklinde mırıldanıyor, söylüyorlar, terennüm ediyorlardı. E, pek çoğundan bu sabit olmuştur. Cariye'nin söylediği şarkıyı dinlemek 1006 ol rivayet Es-Saib bin Yazit radıyallah'tan bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ey Ayşe, bunu tanıyor musun?" Ayşe radıyallahu anh'a, hayır ey nebisi dedi, buyurdu ki, bu falan falanoğullarının şarkıcısıdır, sana şarkı söylemesini ister misin? Ayşe radıyallahu da evet dedi, ona bir tabak verdi ve o da şarkı söyledi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şeytan onun burnundan üfledi. Bu hadis Bukhara ve müslimin şartlarına göredir. Ahmet bin Hanbel, Sünnel Kübra'da Nesai, Taberani, rivayet etmişler Elban-ı da Mukbil bin Adicam-ı Sayyid'de tarih etmişlerdir. Yani şimdi... E Burada mesela akla gelen bazı şeyler var. Kadının sesinin konumu. Kadının sesi mutlak bir şekilde avret demek, yani bu, bu görüşte olan ilim ehli var. Bu konuda da işte kadın avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan bakışları ona çevirtir hadisindeki mutlak ifade. El mer'etu avretun ifadesi. Kadının bir bütün olarak sesiyle ve bütün bedeniyle avret olduğunu ifade eder. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de bir ayrıcalık var. Yani sözü yumuşatarak söyleme ki kalbinde hastalık olanlar meyletmesin diye Allah azze ve celle peygamber hanımlarına bu şekilde yumuşak konuşmamalarını, yumuşak edalı konuşmamalarını söylemiştir. Yani kadının sesi mutlak avret değil, zaruret halinde veya ihtiyaç halinde yabancı erkeklerle de konuşabilir, şarkı söylemek değil tabii ki burada kastedilen. E, namesiz bir ses, e, kaba bir konuşma tarzıyla e, zaruret ve ihtiyaç halinde konuşabilir. E, onun dışında cariyelere gelince cariyelerin konumu farklıdır zaten. Yani onların örtünme konusunda da, yani genel olarak tesettürde, giyim konusunda da, ses tesettüründe de e, hürlerden farklı bir konumu vardır. Bu sebeple sahabeler düğün ve bayram günlerinde cariyelerin söylediği şarkıları deflerle söylediği şarkıları dinlerlerdi. Bunda bir sakınca görmezlerdi. Ama bu düğün ve bayram günlerine hastır. E, düğün ve bayram günleri haricinde de bunun cevazını gösteren rivayetler var. <gülüyor> Def hakkındaki risalede e, o rivayetleri aktarmıştım. E, burada bir kerahat olduğuna da bir işaret var. Allah Resulü aleyhisselatü ve yani ister misin diyor cariye şarkı söylesin. Cariye şarkısını söylüyor. Bunun burnundan da şeytan üfledi diyor bir taraftan. Yani e, bunu kerahatla birlikte cevaz veriyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cariyelerin söylediği şarkıyı dinlemiştir, sahabeleri dinlemiştir. E, fakat bunu genel bir hal, haline getirmek, sürekli bununla meşgul olmak hoş görülmemiştir. Yani bu e, şeytanın kapı açtığı, kapı araladığı işlerdendir. <gülüyor> Bayram günlerinde eğlenmek, bin yedin rivayet. Enes bin Malik Radyalan dedi ki, cahiliye halkının her sene oynayıp eğlendikleri iki günü vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince buyurdu ki, sizin oynayıp eğlendiğiniz iki gününüz vardı. Allah onların yerine daha hayırlarını size vermiştir. Fıtır, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Hasan bin Rüşek el-Askeri cüzünde, Ahmet, Nesai, Ebu Davud hakim, Firyab-ı Ahkam Lide'nde, İsmail bin Cafer hadis cüzünde, Ebu Yala, Ab bin Hümeyt, Beyhaki rivayet etmiştir. Elbani sayhasında tahric etmiştir. Burada e, tel-abûne fîhima, yani siz cahiliyede e, ey, oynayıp eğlendiğiniz, İçinde oynayıp eğlendiğiniz iki gününüz vardı. Allah Azze ve Celle bunları iptal etti. Bunun yerine size fıtır ve duha, yani kurban Ramazan bayramlarını verdi. Yani artık eğlenme bu günlerde olacak. Cahiliyedeki günlerde değil de bu günlerde olacak. Yani bu e, bayram günlerinin de düğün günleri gibi e, def çalınıp eğlenilmesinin cevazını gösteriyor. Bayram günlerinde def çalınması... 1008 nolu rivayet. Kays bin Sad Radyalan, dedi ki, Bir şey dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mevcut olan her şeyi gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Ramazan bayramı günü def çalınırdı. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn Mace, Ahmet bin Amber, Taberani, El-Muttefak ve El-Muhterak, tatib Beyhaki ve Tarihinde Nasakir i Asakir rivayet ettiler. Muhbil bin Adicam-ı de tahric etmiştir. Evet hadiste geçen kana yukallesu lehu. Yukalles def çalınması demektir. İşte bazı bugün e, gruba atmıştım. Bazıları bunu işte çalgılarla şarkı söylenirdi diye sanki bütün çalgılar genelleyecek bir şekilde e, tercüme ediliyorlar. Bu hatadır. Kalese Arapçada Araplar arasında bilinen bir şey def çalmaktır. Düğün ve bayram günleri dışında def çalınması. Az önce bahsettiğim rivayet burada da var. Burayde bin Husayb radıyallahu anh'ta 1910 rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazvelerden birine çıkmıştı. Döndüğünde siyahi bir cariye geldi ve dedi ki Ey alan Resulü eğer Allah seni selametle döndürürse önünde def çalıp şarkı söylemeyi adamıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona eğer adadıysan çal yoksa çalma buyurdu. Ebu Bekir r. girdi o def çalmaya devam ediyordu. Yani e, dolayısıyla Ebu Bekir yani burada Peygamber'e has denilebilir az önce geçen rivayette, burada öbekir Bekir da dinliyor bunu. Sonra Ali radıyalland girdi, o def çalmaya devam ediyordu. Sonra Osman radıyalland girdi, o def çalmaya devam ediyordu. Sonra Ömer radıyalland girdi, bunun üzerine kadın defi altına aldı ve üzerine oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Muhakkak şeytan senden korkar ey Ömer.'' Ben yani otururken şu kadın def çalıyordu. Ebu Bekir girdi çalmaya devam etti. Sonra Ali girdi çalmaya devam etti. Sonra Osman girdi çalmaya devam etti. Sen girince ey Ömer kadın defi atıverdi. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Hakim-ül Tirmizi usulde. Tirmizi i̇bn Ben Ahmet Bezzar, El-Efsat'ta İbn-i Ülmün Zirbeyhaki, Tarihinde Asakir rivayet etmişler. El-Bani Sahih'e de Mukbil bin Hadi, Sayül i Müsnet'te etmişlerdir. Bu hadiste görüldüğü gibi, düğün ve bayram günü olmamasına rağmen. Yani bir gazveden dönüyor ee, ve bu cariye diyor ki ben böyle böyle adamıştım defçalık şarkı söyleyeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adadıysan bunu yerine getir. A Yok adamadıysan yapma. Yani burada tenzihi bir kerahat söz konusu. Bu sebeple hadisin sonunda şeytan senden korkar ey Ömer diyor. Yani bu ifade e mübalağa, Babından söylenmiş bir söz. Ne demek bu? Yani mübah olan bir eğlencede dahi e, şeytan senden kaçıyor ey Ömer. Bu, bu manada söylenmiş bir sözdür. Yani bu mübah bir şeydir. E, mübah olmazsa zaten Allah Resulü dinlemez. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh bunlar dinlemezler. Allah Resulü buna izin vermez. Bu mübahtır. Evet. Fakat çok hoş değil. Niye hoş değil? Yani kişinin sürekli bunlarla, neşitlerle veya sürekli cariyeler dinlemekle meşgul olması kişiyi işte Allah'ı zikretmekten, Allah'ın kitabını okumaktan, daha hayırlı işlerle meşgul olmaktan alıkoyması endişesi söz konusudur. Adak, yani bu haram olsaydı yani sırf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kadın adakta bulunduğu için izin verdi diye itiraz edenler olmuştur. Bu yersiz bir itirazdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz e, meşru bir şey adam ise yerine getirsin. Gayrı meşru, meşru olmayan bir şey adamı onu yerine getirmesin. Adaanın yerine yemin kefareti versin buyurmuştur. Yani şayet bu meşru olmayan bir şey olsaydı bu kadına derdi ki yani sakın böyle bir şey yapma. Yanlış bir adakta bulmuşsun? Bunun yerine kefaret ver." derdi. Böyle bir şey söylemiyor. Bu da bunun caiz olduğunu gösteriyor. Aşure günü def çalan cariyeler. Bu Aşure günü de yine düğün ve bayram günü dışında başka bir günüdür. Eee 1010 rivayet Ebu Hüseyin el-Medayni. Yani Halid bin Zekvan rahimeullah dedi ki: "Biz Aşure günü Medine'deydik. Cariyeler def çalıp şarkı söylüyorlardı. Rubaiyye binti Muaviz radıyallahu anha'nın yanına gittik ve ona bu durumu anlattık." Yani düğün değil bayram değil ama cariyeler def çalıp şarkı söylüyorlar. Rubey-i radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelin olduğum gecenin sabahında yanıma geldi. Yani düğün gecesinin ertesi günü. Yanımda iki cariye şarkı söylüyor ve Bedir günü öldürülen babalarımı anıyorlardı. Aramızda yarın ne olacağını bilen bir nebi var demeye başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemeyin. Yarın ne olacağını ancak Allah azze ve celle bilir buyurdu. Bu hadis müslümin şartına göredir. Bukharit baş tarafındaki kıssa olmadan yani aşure günü zikri olmaksızın şu ikinci kısmını e, sayında rivayet etmiştir. Bunu i̇bn Kayserani Kayseran'ı Sema'da i̇bn Mace, Taberani ve Abd bin Hümeyd rivayet etmişlerdir. Erkeklerin de def çaldıklarına dair rivayetler de sabit olmuştur. Abdullah bin Kays el-Hemedan Raymullah dedi ki, Ömer radıyallahu Şam'a geldiği zaman onu defler ve kılıçlarla raks ederek çiçeklerle karşıladılar. Ömer radıyallahu anh, Ebu Ubeyde radıyallahu anh, bu da ne? Onlara engel olun dedi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, ey müminlerin emiri bu onların adetidir deyince o halde bırakın dedi. Bunu Hasan bir ile İbnü Zenciye. El Enval'de, Ebu Beyt El Enval'de, İbn-i Muhenna, Tarih-ü Dariya'da, Belazuri Futuhul Buldan'da ve i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Yani bunu neden zikrettik? Bazı kimseler işte def çalmak sadece kadınların işidir. Yani adet böyledir. Defe izin verilmesi kadınların çaldığı, cariyelerin, kadınların veya çocukların çaldığı takdir Yoksa erkekler mı haram olur diye fetva veriyorlar. İlim ehlinden böyle zikredenler var. Çünkü erkek def çalarsa kadınlara benzemek olur diye illetlendirmişlerdir. Ee, bu iki açıdan yanlıştır. Birincisi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, def veya vadribut dufuf şeklinde erkekleri muhatap alan bir emir sigasında mesela düğünü ilan etmeyi söylerken defifu veya Vadribut dufuf, def şeklinde e, erkek eril sigalarla bu emri vermiştir. E, ama onların adetinde kadınlar çalıyor olabilir. Yani burada birincisi bu lafız. İkincisi buna cevaz veren naslarda işte Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'da veya sahabelerden işte def çalmak kadınların işidir. Erkekler def çalarsa kadınlara benzemiş olurlar diye bir tahsis gelmemiştir. Bu sonraki alimlerin işidir. Hasen el Basri Rahim Allah'a dayandırılan bir rivayet var. Ee, i̇snadı sahih değildir. Yani Elban'in e, tahrim tahrimu alat, tarp, çalgı hükmü risalesinde ee, böyle bir rivayet görebilirsiniz. Bunun isnadı sahih değildir. Ee, yani sahabeden, Allah Resulü'nden sahabeden, tabiinden böyle bir şey, böyle bir ayrım, yani erkeklere haram, kadınlara helal şeklinde bir ayrım sabit olmamıştır. Bilakis şu rivayetle ee, yani farklı bölgelerde adet farklı olabilir. Yani sahabenin yaşadığı bir dönemde e, bu bölgede, Şam tarafında erkekler def çalıyorlar. Yani burada bir sıkıntı yok. Diğer taraftan defi çalan ister erkek olsun, ister kadın olsun. Mesela farklı görüşte olanlar erkeğin def çalmasını caiz görmeyenlerin e, bunu dinlemelerine yine bir mani yoktur. Yani erkek çalıyorsa bunu dinlemeye hiçbir mani yok. Yani şunun için söylüyorum. Mesela defli neşitler var internette. Orada burada kasetlerde falan. Şimdi sen bunu dinleyeceksin. Ama senin mezhebine göre yani İbn-i Hacer'i, i̇bn böyle alimler taklit edenlere göre erkeğin def çalması haram. İşte ben bu defi dinleyeceğim, acaba bunu kadın mı çalıyor, erkek mi çalıyor? Yani bu seni dinleyen kişi konumunda hiç etkilemez. Sen sadece, senin mezhebine göre, yani muhatabın mezhebine göre, eğer erkeğin def çalmasını caiz görmüyorsan, sen def çalmaktan uzak durursun. Dinlemede değiştiren hiçbir şey yok. Yani kadın çaldığı zaman ve erkek çaldığı zaman, çocuk çaldığı zaman, yani burada hüküm olarak değiştiren bir şey yok. Yine, e, burada... Bu hadiste, Rubeygi bin Timuaviz radıyallahu anh hadisinde e, cariyelerin, kız çocukları olabilir veya kadınlar olabilir. Bugünkü e, pozisyonda işte cariye yok ama işte cariye hükmünde olanlar var. Bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Yani mesela yüzünü açan, cariye gibi örtünen kadınlar var. Bunlara bakmanın hükmü gibi veya açılıp saçılan e, kadınlar var. Bunların e, çalgısız bir şekilde yani def olabilir. Def haricinde bir çalgı olmaksızın. Ee, sözlerinde sakınca olmayan türküleri, mesela bunu bir erkeğin dinlemesine gelince, buna şer'an bir mani yok. Ee, dediğimiz gibi bununla beraber bu tenzihi kerahat içerir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kayıtlamalarından ötürü, yani işte bu kadının burnuna şeytan üflemiştir gibi sözlerinden ötürü, yani ee, Bunlar çok meşgul olmamak şartıyla, yani şeran bunu dinlemekte, erken duymasında e, sakınca yok. Ama hür, Müslüman kadının, e, Kur'an okuması, ezan okuması, yani nameli olan neşit okuması, bunun gibi şeyler okuması veya sesini yumuşattığı konuşmalar dinlemesi, bunlar caiz değildir. Yani Müslüman'ın sakınacağı şey, hür, Müslüman kadının, tesettürlü, hür, Müslüman kadının e, bu gibi hallerini, ezanını ya nameli olarak konuşmasını e, neşit söylemesini bunları dinlemesi caiz değildir. Ama köle ise, cariye ise veya cariye hükmünde olan kimselerden ise onun sesini duyması erkeğe günah değildir. Günah varsa burada diğerinin yaptığıdır. Adam mesela kadın e, sesini yayınlamış çalgısız veya sadece defle bir türkü söylemiş Sözlerinde de sakınca olmayan bir türkü koymuş internete. Sen de bunu işte YouTube'da duydun, dinledin. Veya internette bir şekilde duydun, dinledin. Vay işte ben bundan günahkar olur muyum? Erhek için burada bir şey. Söz konusu değil. Onu sakınması gereken. O iyiydi. O da bir cariyelik yapmış yani. Köle gibi davranmış. O, Onun vebalidir yani. Yolculuk şarkısı söylemek. 1011'in olur. rivayet Es-Sahib bin Yezid Radyalan dedi ki Abdurrahman bin Af Radyalan ile birlikte Hac yolundaydık. Biz Mekke'ye giderken Abdurrahman bin Avf radiyalan yoldan uzaklaştı. Sonra da Rabah bin el-Muhterife şöyle söyledi. Ey Ebul, Ebu Hassan bize şarkı söyle. Ebu Hassan Nasbdür'ü şarkı söyledi. Rabah ona şarkı söylerken o sırada halife olan Ömer bin el-Hattab radiyalan onlara yetişti ve bu nedir dedi. Abdurrahman bin Avf radiyalan dedi ki bize şarkı söylüyor. Bunda bir sakınca yok. Böylece yol bize kısalıyor dedi. Yani yolun sıkıntılarını hafifletmiş oluyor. O bize neşit söylüyor yani. Ömer alıyor. dedi ki, eğer söyleyeceksen Dirar bin el-Hattab'ın şiirinden söyle. Dirar Muharib bin Firoğullarından bir kimseydi, diyor ravi. Bunu i̇bn Mende Marifetü sabede Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göre bir isnafla rivayet etmiştir. Yine Beyhak-ı Zünen'de İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Evet, burada... Ömer radıyallahu da, yani karşı çıkmıyor da, başka birisinin, Dırar Hattab'ın şiirlerinden de oku. Yani falanca şiirlerden de oku diyerek, farklı bir istek yapıyor yani. Şiir dinlemek, 1012'nin olur rivayet, Ebu Nebbel bin Ebi Akrab Rahimullah dedi ki, Ayşe radıyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında şiir dinlenir miydi diye sordum. Dedi ki, onun en sevmediği söz şiir idi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İsa bin Rahüye, Ahmet, Tayalisi, İbn-i Şeybe, El-Kunada, Dulabi ve Beyhak-i Sünnende rivayet etmiştir. El-Ben-Sahih'a da tarcih etmiştir. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında şiir söylendiği, bazı şiirleri övdüğü, hatta bizatihi kendisinin bazı şiirlerle delil getirdiği sabit olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamlar. Mesela Ümeyye bin Nebi Saltın, Lebit bin Asam'ın şiirlerinden, sayı hadislerde gelen şeyler var. Fakat onun en sevmediği sözdü. Neden sevmediği bir söz? Çünkü şiirlerde insanlar hicivde bulunurlar, aşırı övgüde bulunurlar. Yani hak etmeyen kimselere hak etmediği övgülerde bulunurlar. Ee, yine hak etmeyen kimselere hak etmediği yergilerde bulunurlar. Yani batıl unsurların çokça girdiği şeylerdendir. Yalanın girdiği, mübalayaların girdiği şeylerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tasvip ettiği şiirlere gelince bir de teşvik ettiği şiirler var. Mesela Hasan bin Sabit'e ve benzer bazı sahabilere e, Mescidi i Nebevi'de minber kurdurmuş ve müşriklerin ileri gelenlerini hicvettirmiştir. Bu bölümde gelecek mi yoksa cihat bölümünde mi gelecek? Allah'a emanet cihat bölümünde gelecek. E, bunun dil ile cihat kapsamında olduğunu söylüyor. Yani müşrikleri hicvetmek, Müslümanlar böyle cihada, cesarete teşvik edici şiirler okumak, neştler okumak bu müstahaptır. Dinen matlup bir iştir ve dil ile cihadın kapsamındadır. Bu farklı bir konu. Ama burada Allah Resulü'nün en sevmediği söz olması mübah olan şiirler dahi olsa içerisine mübah olmayacak bir takım unsurların girmesi endişesinden dolayı Veyahut daha hayırlı işlerle meşgul olmaktansa işte bununla meşgul olmanın hoş olmamasından dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmediği şeylerden idi diyor Ayşe radıyallahu anh'a. Yani bu konuda sünenlerde zaten ilgili bölümlerde, edep bölümlerinde, şiir bölümlerinde rivayetleri görürsünüz. Yani bunu tasvip eden şeyler de vardır. Bununla beraber mesela mescitlerde şiir atışmalarını yasaklamıştır. Yani bizim halk ozanları mesela şiirle atışırlar. Onlarda da vardı. Eskiden de vardı bu. Karşılıklı şiir atışmaları. Mescitte böyle dünya amaçlı, dünyevi amaçlı bu tip atışmalar yasaklanmıştır. Bunlarla gürültü yapmak. Diğeri ise cihat babından olan, yani müşrikleri etmek, ehli İslam, İslam'ın kahramanlarını övmek, ve cihada teşvik etmek bu başka bir konu. Bu teşvik edilmiştir. Mescitte de yapılması teşvik edilmiştir. Bir kimsenin içinin irinle doldurulmuş olması, şiirle dolu olmasından hayırlıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine sözün beyanın bazı sihirdir e, gibi hadisleri var. Yani bir kimsenin içinin irinle doldurulmuş olması, şiirle doldurulmuş olmasından iyidir. Yani kişi divanlar ezberler, şiirler ezberler, boş şeyler ezberler yani bunları ezberleyeceğini Allah'ın kitabını ezberlesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerini ezberlesin. Ee, bu da haylıdır. Çirkin isimleri değiştirmek. 1013'ün olur rivayet Ayşe Radiyallahu anhadan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akira yani kısır denilen bir yere uğradığında oranın ismini hadira yani yeşillik diye değiştirdi. Bu hadis Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. İbrahim el-Harbi, Garibül Hadis'te, Ebu Yala İbni İbban, Taberani Efsat'ta, Taha ve Hatip tarihinde, Beha kiçoğab Liman'da ve Elbani da tarzı etmişlerdir. Ee, yani bir bölge, bir şehir, ilçe, köy veya mahalle adı bile olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çirkin isimleri değiştiriyordu. Yani kısır, verimsiz manasına gelen bir ismi hadira, yeşillik, e, bereketli, verimli e, manasına gelen bir şeyle değiştiriyor. 1014 oğlu rivayet, Hayseme bin Abdurrahman Raymullah dedi ki, Babamın ismi Aziz idi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Abdurrahman ismini verdi. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. E, ravilerinden, El-Hüseyin bin El-Velid en-Nisaburi, Sika olup, Bukhari kendisinden talik olarak, yani talikten, muallak olarak rivayette bulmuştur. Ancak ona Süfyan-ı Sevr'den rivayette Bukhari ve Müslim'in ricalinden Abdurrahman bin Mehdi ve Muhammed bin Kesir mutabat etmişlerdir. Böylece hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre sabit olmuştur. Bunu Abdulgani el-Ezdi, El-Mu'telef ve El-Mu'telef'te, Ahmet İbne Bişeybe Şeybe, i̇bn İbban, tabakatında İbn Sa'at Kutni el-Muhtelif bel Muhtelif'te El Ebu Zurayet'ti meşkî tarihinde Ebu Nuha milletü'l-evliya'da İbn Kani Mücemü'sahabe'de ve Beyhaki el-Adab'da rivayet etmişlerdir. Evet demek ki aziz ismi değiştirilmesi münasip olan isimlerden. Aziz ismini vermemek lazım çocuklar. Abdülaziz olabilir ama aziz ismi e, hoş görülmemiş. Büyükler için ayağa kalkmak caiz midir? 1015 olur rivayet. Enes bin Maik Radyalan'ten. Ashabın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok sevdikleri bir şahıs olmamasına rağmen onu gördükleri zaman bunu çirkin gördüğünü bildikleri için kendisine ayağa kalkmazlardı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Cafer el Huneyni Müsnede Enes bin Malik'te zikrmaktır. El Muhtarede, Buharede, Müfredde, Ahmed bin Hanbel Tirmizi, Şerhü's Sunne'de Bekavi, İbnü'l Bişeybe, Ebu Yala rivayet etmişler. El Berani sahihada Mukbil bin Camî Hüseyit'te, İstavla sahih Müsned'de tahlil etmişlerdir. Aleykümselam. Evet Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yani ayağı, kendisine ayağa kalkılmaya layık biri varsa bu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dır. Ama o bundan hoşlanmadığı için sahabe ona dahi ayağa kalkmaz, kalkamazlardı. Fakat sonrakilerine hikmetse, e, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan daha fazla tazim ettiklerinden, şeyhlerine, hocalarına ayağa kalkıyorlar. İşte okullarda öğretmen girince ayağa kalkılması da e, böyle bir şey. E, şüphesiz kıyam, yani ayağa kalkmak veya ayakta durmak, ibadet cinslerinden bir cinsdir. Bu yüzden namazın bir parçasıdır. Ruku gibi, secde gibi. Yani nasıl bir kimseye secde etmek caiz değilse bir kimseye kıyam etmek de caiz değildir Allah Azze ve Celle dışında. Bir kimseye böyle kıyam gösteren, ayağa kalkarak kıyama duran bir kimse yani o sıfatta o meselede Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmuştur. İstiklal marşı, tut söylenleri veya falanın ruhu için saygı duruşu dedikleri Kıyamlar, bunların hepsi bu şirk olan duruşlardandır. Müslüman böyle şeylerden e, sakınması gerekir. Mutaffifin suresinde miydi? Mutaffifin. Mutaffifin suresinde de, yani kıyamın sadece alemlerin Rabbi için yapılacak bir e, ibadet olduğu ifade edilmektedir. 1016. rivayet, Ebu Miclez Raymullah, yani Lahik bin Humeyt Raymullah dedi ki, Muaviye Radiyalan hac yaptı. Onu görünce Abdullah bin Ez Zübeyr ve Safvan kalktılar. Muaviye Radiyalan dedi ki, oturun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurdun işte. Kim insanların kendisi için ayağa kalkmalarından memnun olursa cehennemde evini veya oturacağı yeri hazırlasın. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i emalisinde, Bukhari Edebül Müfret'te, Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Tayalisi, Taberani, İbnül i Cad, Müsned'inde, Tahavi Şerbu müşkül Taberi Tehzibül Asar'da, Harayit-i Ahlak'ta, Ebu Naim, Tarih-i İsbehan'da, Acur-i Eşşeriya'da, Beyhaki Elmedhal'de rivayet etmişlerdir. Elbani Sayıha'da, Muhbil bin Hadicam-i de tarih etmişlerdir. Bereket büyüklerle beraberdir. 1017'in oğlu rivayet. İbn Abbas radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bereket büyüklerinizle beraberdir. Bu hadis Bukhan'ın şartına göredir. hakim Tirmiz'in rivayetinde lafzı şöyledir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme su ikram edildiğinde büyüklerden başlayın. Zira bereket büyüklerinizle beraberdir derdi. Rafi'nin rivayetinde de, Rafi'nin tarihindeki rivayetinde de büyükleriniz ilim ehlidir ziyadesi vardır. Bu Ebu Sa'd Es-Semani, Edebül ve İslimlada, i̇stimlada rivayet etmiş, İbn-i İbban, Hakim Zeyl-Makz el-Muhtare'de, Taber-e-Nimu Cemil-Evsat'ta, e, Ebu bekir el-Gaylaniyat'ta, Ebu Tahir el-Muhallis, Muhallisiyat'ta, Hatibül ül -Bada tarihte ve Cami-i Ahlak-ı Tirmizî Hakim-i Tirmizi nevad ebu Hilye'de, Kudai Müsned'inde, i̇bn Abdilber Abdülber Cami-i Beyan-ı İlim'de, Ahlak'ta, bey rafi et i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani da tarih etmiştir. Binek sahibi ön tarafa binmeye hak sahibidir. 1018 ne olur rivayet? Burayde bin Husayb radıyaland dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüp giderken bir adam eşekle geldi ve eyalan Resulü bin ben de arka tarafa binerim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen orasını bana ayırmadıkça hayvanın ön tarafına binmeye sen benden daha layıksın. Yani sen özellikle bana hani müsaade etmedikçe binek sahibi e, bineğin ön tarafına binmeye daha layıktır. Adam dedi ki öyleyse orasını sana bırakıyorum. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bindi. Bu hadis müslümin şartına göredir. Necmuddin Ennesefi Elkant Fi Akbâr Semerkant'ta, Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim, Beyhaki, Sünende ve El-Adab'da rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadis Sayül Müsned'de tahric etmiştir. Yani buradaki umum ifade bir sadri davab ettik. Yani bu e, at, deve, eşek, bütün hayvanları bütün minek hayvanlarını kapsar. Yani araba sahibi de bir e, kendi arabasını kullanmaya daha hak sahiptir. Ta ki işte şoför koltuğunu veya ön koltuğu bindirmek istediği kimseye tahsis etmedikçe. Pislik yiyen hayvanın üzerine binmek. 1019'un rivayet İbn Ömer radyalanma dedi ki pislik yiyen hayvana binmekten yasaklandı. Yani cellale denilen hayvana. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud İbn Azm El Muhallada Taberani, Beyhaki, ve El-Adaptur'a yuvayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadica müsait de tercih etmiştir. Yani El-Cellale, e, leş yenen hayvan. Veya e, Demun-Mefsuha, yani aktılmış bir hayvan kurban edilirken, piskan aktılır ya, bu kanı yiyen. E, bunun gibi şeriatın necis dediği şeyleri yiyen hayvandır. Cellale. Mesela e, halk arasında veya Hanefilerde, mezheplerde e, Yanlış bir anlaşılma var, yanlış bir bilgilenme var. Ona da dikkat çekelim. Cellale kelimesinin kapsamına Mesela tavuk kendi pisliğini yiyor. Bunu cellale hükmünde görenler var. Yani mezheplerde var, mezhep. Hanefi mesela ne var mesela? Tavuk eğer kendi pisliğini yerse o cellaledir. Çünkü pislik yiyor diye. Yani bu sahih değil. Çünkü tavuğun pisliğinin necis olduğunu gösteren bir nas yoktur. Bunun gibi yani insan tiksinir yemez o ayrı mesele de şer'i manada bunu haram kılmak doğru değil. Teşekkür etmek 1020 ne olur rivayet Ebu Hüreyre radıyallahu ten resulullah sallallahu sellem şöyle buyurdu. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn İbban Ravda'tul Ukala'da, Ahmet bin Ambel, İbn İbban sahihinde, Buhari'de Müfrette, Tirmizi, Ebu Davud, Kudayi, Tayalisi Emalisinde İbn Bişran, Bezar, Taberi Tehzibü'l Asar'da, Ebu Naim Hilye'de, Hatip Camiu Ahlakır Ravide Ebu Şeh el Emsal'de, Harayeti Fadiletu Şükür'de, i̇bnül Dünya İstina'ul Maruf'ta, Beyhaki Sünen'inde, İbnü'l-Minde Fevaid'de rivayet etmişlerdir. Elbani ya Muhbil bin Hadd'de sayılmışlatted teharic etmişlerdir. Meddahların yani yüze karşı övenlerin, aşırı övgüde bulunanların yüzüne toprak atmak 1021 no'lu rivayet Ata bin Ebi Rabah Rahimullah dedi ki: Bir adam İbnü'l-Merdiyân'ı övdü. Bunun üzerine i̇bn Ömer radiyalanma onun yüzüne toprak atmaya başladı ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitti. Yüze karşı övenleri gördüğünüz zaman onların yüzüne toprak atın. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Say-i de Miktat bin Esved radiyaland'dan geliyor. Bu i̇bn Ömer radiyalanmadan geldiği için ve fiili olarak birebir geldiği için buraya e, zikrettim. E, sebebini açıklayacağım. İbnül i Ülcad de Ahmet, Edeb-i Müfret'te Bukhari, İbn-i İbban, İbne-i Şeybi Ab bin Taberani, e, Mucemül Kebir'de ve müsned Şami'nde rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Hadica Müsait'te tarihçe etmiştir. Bazı kimseler mesela hadisin sadece merfu kısmını aktarıyorlar. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte Meddahların yüzüne toprak atın buyurmuştur. E tutup şimdi yani hadislere zahirinde olduğu gibi anlamaya kalkarsan, yani mezheplere uymazsan, alimlerin reylerine, yorumlarına başvurmazsan, tutup şimdi seni yüzüne karşı övenin yüzüne toprak mı atacağım diyorlar. Bunu birebir söyleyenler var. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada kastettiği, mesela öven kişi ya bir şeyden sana sığınıyordur, korktuğu bir şey vardır, çekindiği bir şey vardır veyahutta da senden elde etmek istediği bir menfaat vardır. Onu bu ulaşmak istediği murattan mahrum ederek, onun yüzüne toprak saçmış olursun. Şerh kitaplarında bu gibi yorumlar var. Yani felsefe, kelam, çek çekebildiğin yere. Fakat sahabelere baktığımız zaman, bu mesela bu fiil İbn Ömer radyalanmadan birebir hadisin lafzında geldiği gibi var olmuştur. Sayın Müslim'de hadisin ravisi yine Miktad bin Esvet radyalanm. Kendisini yüzüne karşı öven, yani yaltaklık yapan birine karşı e, fiil olarak bunu yapıyor. toprağa saçıyor suratını. Allah Resulü böyle buyurmuştu diyor. Yani zahirinde nasılsa o. Hiç yani ivaz yok. Yani sağa sola çekme söz konusu değil. Evet sahabeler böyle anlamışlardır. Özellikle bu kimselerin yani bu sahabelerin hadisin ravisi olan sahabeler olmaları ayrı bir öneme haiz. Yani miktat bir Nesved diğeri hadisin ravisi. Bu hadisin ravisi de İbn Ömer radyalarına. Yani rivayet ettiği şeyde bil fiil uygulayarak bunu gösteriyorlar. Usulle bir kayda vardır. Hadisin ravisi olan sahabe rivayet ettiği şey başkalarından daha iyi bilir. Yani şayet e, hadisin, bir hadisin manası konusunda ihtilaf edilirse yani misal olarak söylüyorum. Bir hadisi İbn Abbas Radyalanma rivayet etti. Bu hadis Ebu Hurey Radyalan'a ulaştı. Ebu Hurey Radyalan'ta bu hadisi yorumladı. İbn Abbas Radyalanma da yorumladı hadisi. Yani açıklanması gereken bir şey var hadiste. Mesela buradaki ifade gibi. Metrahların yüzüne toprak saçın. Buradaki ifade gibi. Sonraki alimlerin dönemine baktığımız zaman işte alimler yorumlamış dediğimiz gibi yorumlamış. İşte mahrum ettiğin zaman toprak saçmış olursun. Ama ravisi diyor ki bizatiyi toprak atmaktır. O zaman ravisinin yaptığı açıklama başkalarının açıklamasına tercih edilir. Kaldı ki burada bunu açıklayan bu hadisi rivayet eden İbn Ömer fiili olarak açıklaması olmasaydı diğer hadiside Miktat bin Nesvet olmasaydı da başka bir sahabe bu hadisi açıklasaydı sonrakilerin yorumlarına yine tercih edilirdi. Onların yorumları her halkarda çöptür. Yani burada bu mesele böyle. Meddahlar ifadesine gelince meddah, medehe e, burada kast edilen meddahin yani e, medehe yani methetmenin mübalasi gazıdır. Madih değil de meddah diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani çokça öven, yani yaltaklık amaçlı, yalakalık yapan kimseler işte sana e, yaranmak için böyle yüzüne karşı övdüğün zaman sen şöylesin, sen böylesin. Evet, onu mahrum etmek farklı bir şey. Yani o, o meselenin siyasi boyutu, ayrı bir boyutu da yüzüne toprak saçın. Şimdi e, siyasiler veya herhangi bir şekilde e, konum sahibi olan, makam sahibi olan kimseler işte kendilerinin yanına kendilerini öven, yalakalık yapan kimseleri yanaştırırlar. Bunları el üstünde tutarlar. Bunları savunurlar. Yanlarında böyle kimselerin olmasını isterler. Ve kendilerini eleştiren, kınayan kimseler, olumlu ya da olumsuz eleştiren kimseleri de asla istemezler. Yani genel olarak mümin özelliği ile örtüşmeyen bir tutumdur zaten bütün bu sayılanlar. Mümin yani iman sahibi olan bir kimse bilir ki Buna delalet eden rivayetler var. adab kitaplarında zikredilir. İbn-i Ebi Dünya'nın mesela epey bir kitabı tercüme edildi, külliyatı tercüme edildi. Orada bu konuda seleften gelen bir sürü nakiller var. Ee, öncelikle seni övenle yerenin eşit olmaz. Senin gözünde seni öven kimseyle seni yeren kimse eşit olacak. Mümin bu, bu şekilde olmalı. Yani iman gerektirdiği hasleti. Övüldüğün hal ile yerildiğin hal birbirinden farklı olmayacak. Övüldüğün zaman işte havalara uçman, yerildiğin zamanda depresyona girmen, yani bu gibi hastalıklardan uzak durmak. Yani Müslüman'ın sakınması gereken işlerden bu. Diğer taraftan haksız bir şekilde övülürse, yani sen hak etmediğim bir şekilde, seni övüyor birileri ama sen biliyorsun ki bunların öldüğü şeyi sen hak etmiyorsun. Bu seni etkilememeli. Bundan dolayı o kimseyi, yani seni haksız bir şekilde öveni iyi bir şey zannetme. Çünkü bil ki seni haksız bir şekilde, hak etmediğin şekilde öven bir kimse bunu çok iyi bil. Seni hak etmediğin bir şekilde karalayacaktır. Yani selef bu uyarıyı yapmıştır. Yani bir kimse seni haksız, hak etmediğin, sen de bunu biliyorsun, bu şekilde övdü, sen de bu kimseyi yanına yanaştırdın. Çok iyi bil, bu şaşmaz. Bu kimse seni hak etmediğin, yani sende olmayan bir şeyle sana kar edecektir, seni kınayacak karalayacaktır. Bu, bunlar dikkat edilmesi gereken ahlaki edebi hasretler. den birisi. Allah Azze kitabul bir ve sila, yani iyilik bir iyilik demek. Sıla, bağları gözetmek demek. Vasale vasaleden gelir. Ruslat bağlamak, buluşmak. Sıla akrabalık bağları kardeşlik bağları yani kimle beraber olacaksın kimden uzak duracaksın e, bu konuları e, içeren bir kelime bu Allah izin verirse e, bu bölüme iyilik ve sılay Rahim e, kitabına sonraki derste geçeceğiz subhanallahu Hamdik ve eşa döne ilahi Ante Vate ke şirikellek ve Stafur Kevetu bilek o